Aziz sevgili üstadımız ve buna vesile olmakla ehli imanı kendilerine dost ve taraftar eyleyen dindar demokratları ve adil heyet hakimeyi sonsuz minnetlerle tebrik eder ve arz ederiz ki uzun senelerden beri terakki ve tealisi için çalıştığınız ve uğrunda fedaî nefsü can elediğiniz hakikatı Kur'aniyenin bugün bütün bir memleket, bir millet çapında Ehli imanın kalplerine sürurlar getirerek, fevkalade inkişafı, hizmetine memur kılındığınız ve bil fiil muvaffak olduğunuz kutsi dava ve hizmetinizin ne kadar yüksek ve parlak olduğunu güneş gibi ispat ediyor. Yirmi beş otuz seneden beri bütün manilere ve sıkıntılara rağmen bu kadar sabır ve metanetiniz, ve Kur'an'dan kalbi münevverinize gelen Risale-i Nur'un neşri cihetinde bu harika hizmet ve mücahedeleriniz, istikbalin nesillerine ve İslam'ın kahraman mücahitlerine bir numuneyi i iktida ve imtisal oluyor. Kur'an güneşinin sönmeyen nurları ve ebediyle maları olan nur şualarıyla ile cehlü dalalet karanlıklarını izale ederek, milyonlar kalpleri o nurla nurlandırıp, ehli imanı kendinize minnettar ettiniz.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 ve Risale-i Nur'un yüzbinler nüshalarını yüzbinler talebelerinin kalemleriyle her tarafta neşredip dinsizliğe ve küfre mutlaka karşı bir setli Kur'anî tesis eden muhteşem kahraman sevgili üstadımız. Alemlere rahmetler ve saadetler getiren ve insanlığa selamet ve teselliler bahşeden bu mukaddes hizmetinizle ehli imana zuhurunu müjde verip ispat ettiğiniz ve emareleri gözükmeye başlayan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 1953 senesi yaz aylarında, Üstad Emirdağ'dan Isparta'ya geldi. Isparta'da pek çok sadık talebeleri vardı. Daha evvel gönderdiği mektuplarında, Isparta'yı taşıyla toprağıyla mübarek olarak tavsif ediyor ve Risale-i Nur'un zuhuru ve intişarıyla vücut bulan manevi hayatının idamesine, en kuvvetli medar Isparta olduğunu beyan buyuruyordu. Fil hakika Isparta, Üstad'ın bu iltifatına layık olduğunu, uzun senelerdeki hadiselerin şehadetiyle ispat etmiş ve göstermiştir. Çünkü Risale-i Nur'un birinci medresesi ve tehlif yeri olan Barla, Isparta'nın bir nahiyesidir. Risale-i Nur'un büyük mecmuaları burada telif edilmiştir. Risale-i Nur'u binler kalemlerle en korkulu zamanlarda yazıp neşredenler, Isparta ve köylerindeki talebelerdir. Misal olarak Sav köyünü göstermek kâfidir. Üstad Kastamonu'da bulunduğu zaman, İsparta'nın yalnız Sav köyünde bin kadar kalem senelerce nurları yazmış, çoğaltılmasında çalışmıştır. Her birisi birer vilayet kadar, belki daha ziyade Risale-i Nur'a alaka gösteren ve nurların yayılmasında birer santral misüllü çalışan nur merkezleri Isparta'dadır. Gül ve nur fabrikaları ve bunların etrafında medrese-i nuriye şakirtleri, mübarekler heyeti, hep Isparta vilayeti dahilindedir. Hem her birisi hizmeti Kur'aniye itibariyle birer kutup hükmünde olan nur talebelerinin, medar-ı iftihar büyük kardeşleri de yine Ispartalıdırlar. Hem Isparta adliyesi ve emniyeti daima nurlara insafla muamele etmiştir. Üstad, Isparta adliyesine çok defa dua etmiş, sair vilayetlere bu noktada da Isparta'yı hüsnü misal göstermiştir. Bu ve bu gibi sebepler tahtında Üstad, ahir ömrünü Isparta'da geçirmek, Ölümünü oradaki mübarek sadık kardeşlerinin arasında karşılamak, mezarını Isparta'da Savda veya Barla'da vasiyet etmek üzere İsparta'ya geldi. Kira ile bir eve yerleşti, yanında dört beş talebesi vardı. Bu talebeleriyle üstad, hususi dershane-i nuriyesini vücuda getirmişti. İsparta'daki hayatından muhtelif safhalar Mahkeme safahatı Afyon mahkemesi tarafından kitaplar serbest bırakılmadan, Malatya hadisesi münasebetiyle bazı vilayet ve kasabalarda taharriler yapıldı, mahkemeler açıldı. Ez cümle, Mersin'de, Rize'de, Diyarbakır'da nurlar ve nurcular aleyhine dava açıldı. Neticede mahkemeler beraet verdi, birçok vilayetlerde yapılan taharriler ve soruşturmalar ile nurcular aleyhine umumi bir dava açılması için Isparta müdde umumiliği harekete geçti. Sekseni mütecaviz nur talebesi hakkında iddianame hazırlandı ve dosya sorgu hakimliğine tevdi edildi. Emniyetin pek çok gizli mensupları, nur talebeleri arasında dolaşmaya, her hareketlerini kontrola başladılar. Ankara, İstanbul, Adapazarı, Safranbolu, Karabük, Dinar, İnebolu, Van gibi yerlerde araştırmalar, sorgular yapıldı. Yapılan bütün tetkikat ve tahariler neticesi, Vatan, millet aleyhinde zerre kadar bir hareket bulunmayıp, bilakis her vatandaşın göğsünü iftiharla kabartacak ilmi, imani, vatani hizmetler, ahlaki gayret ve faaliyetler ile hareket ettikleri, Risale-i Nur'u okumak, okutmak ve neşrine çalışmaktan başka bir gaye ve maksatları bulunmadığı anlaşılmazıyla, Nurcularda suç bulamıyoruz, medar mesuliyet bir hareket ve faaliyetleri görülmemiştir diye umumen kanaat getirildi. Bu soruşturmalar Risale-i Nur'un hakkaniyetinin anlaşılmasına vesile oldu. Neticede Nurlar'ın beraatine karar verildi. Urfa ve Diyarbakır'daki faal Nur talebeleri birer madrese-i kurdular. Risale-i Nur'u her sınıf halktan, bilhassa talebelerden, gençlerden gelen cemaate okumak suretiyle ilmi derslere başladılar. Bu zamanda pek ehemmiyetli olan talebeyi ulûmun şerefini ihya ettiler. Şark havalisinde büyük hizmet-i imaniye ifa olundu. Bir aralık Diyarbakır'da orada nurlarla imana ve Kur'ana hizmet eden faal bir nur talebesi aleyhine dava açıldı, beraetle neticelendi, müminlerin sürur ve minnettarlığına vesile oldu. Afyon'da da devam eden mahkeme neticelendi, 1956 tarihinde Risale-i Nur'u inceleyen Diyanet İşleri Müşavere Kurulu, verdiği bir raporla, Risale-i Nur'un iman ve ahlaki tekemmülata hizmet hususundaki vasfını ilan etti. Afyon Mahkemesi de bu rapora istinaden Risale-i Nur eserlerinin beraatine ve serbestiyetine karar verdi, hüküm kat iyileşti. Afyon Mahkemesi'nin beraat kararından sonra Isparta Sorgu Hakimliği de men-i muhakeme kararı verdi. Böylece Risale-i Nur birçok adli süzgeçlerden geçerek umumî ve küllî bir serbestiyet ve hüsn kabule mazhar oldu. Nurların Neşri Anadolu'nun birçok yerlerinde nurlara hizmet devam etmekle beraber, bilhassa Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Urfa, Medrese-i Nuriyeleri, yalnız bulundukları muhitte değil, çok geniş bir sahada hizmet-i imaniyede bulundular. Bu hizmetleri yalnız bir kişi değil, bir merkez değil, yalnız malum şahıslar değil, hizmet-i Kur'aniye olduğu için pek çok vecihlerde, Pek çok zatlar tarafından ifa edildi. İsmi bilinmeyen nice halis talebeler, sadık müminler, bu hizmeti i de çalıştılar, nur muhammediğinin yayılmasına gayret ettiler. Ankara'da üniversiteli talebeler ve muhterem hamiyetperver zatlar, risale-i nur mecmualarını matbaalarda tab ile her tarafa neşlin'e, bilhassa yeni harfle istifadeye muntazır kitlenin ellerine ulaşmasına çalıştılar. Risale-i Nur'un külli neşriyatını gençliğin, mekteplerin deruhte etmeleri, bu hususta büyük fedakarlık göstermeleri ise, bu millet ve vatan için büyük bir saadet oldu. Çünkü hiçbir şahsi menfaat talep etmeden ve yalnız rıza ilahi için hareket etmeleri, onların bu asil milletin hakiki evlatları olduğunu gösterdi. Üstadın Barla'ya gidişi Üstad, Barla'dan 25 sene evvel ayrılmış ve o zamana kadar hiç gitmemişti. Barla ile kendi Nurs köyünden ziyade alakadardı. Çünkü hayatı maneviyesi olan Risale-i Nur burada telif edilmeye başlamıştı. Kur'an-ı Hakîm'in hidayet nurlarını temsil eden sözler ve mektubat ve lemaat-ı nuriye buradan etrafa yayılmıştı. Bu itibarla Barla, Risale-i Nur dershanesinin ilk merkeziydi. Barla'daki hayatı gerçi nefi ve inziva içinde ve tarassut altında geçmekle acıydı. Fakat Risale-i Nur hakikatlarının telif yeri olduğundan, Üstadın en tatlı ve şirin hayatı da yine Barla hayatıdır denilebilir. Bu defa Barla'ya nefi ile değil, hapis ile değil, kendi rızası ile ve serbest olarak gidiyordu. Güzel bir bahar günü Barla'ya geldi. Barla'daki talebelerinin mühim bir kısmı Üstad'ı karşıladılar. Üstad sekiz senelik ikametgâhı olan Medrese-i Nuriyesine yaklaşırken kendini tutamadı. Mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. Haşmetli Çınar ağacı da adeta kendisini selamlıyordu. Bir vakitler yani Barla'da sekiz sene ikametten sonra Isparta'ya celbedilmişti. O zamanki gidişinde mübarek çınar ağacı üstadı manen teşcih etmiş, haşmetli kanatları olan dallarının Cenabı Hakk'ı olan secdevari ubudiyetiyle üstadı uğurlamıştı. Bu defa da yine uzun bir müfarekattan sonra tekrar üstada kavuşmanın süruru içinde Halik ı Rahman'a secde-i şükrana kapanıyordu. Üstad o mübarek çınar ağacına sarılmış, yanındaki talebelerine ve ahaliye kendisini yalnız bırakmalarını söylemişti. Zaten gözyaşlarını tutamıyordu. Sonra nur dersanesi olan odasına girdi ve iki saat kadar kaldı. Hazin ağlayışı dışarıdan işitiliyordu. Evet, şüphesiz rahmeti ilahiyenin nihayetsiz tecellilerine mazhardı. Bir zamanlar, Şarkî Anadolu'dan Isparta havalisine sürülmüştü. Isparta'dan da dağlar arasındaki barla nahiyesine nefyedilmişti. Burada ölüp gidecekti. Eski tarihçi hayatının şehadetiyle çok kahraman ve fedakar olan bu zat, doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakîm'in hakikatlarını benimseyen, ferdi ve milli saadeti, İslamiyet hakikatlarına sarılmakta gören ve bunu haykıran, ve Delâil-i Akliye ile ilim meydanına çıkan bir kimseydi. Üç devir geçirmiş, cebbar kumandanlara boyun eğmemiş, kutsi davasından dönmemiş, yaralanmış, zehirlenmiş, ölmemiş, dağlar gibi hadiselerin dalgalarından yılmamıştı. Milletleri, kavimleri içine alan, zihniyet ve telakkileri değiştiren, asr-ı hazırın cereyanları, bu zatı Kur'an ve iman davasındaki yolundan çevirememişti. O, ruhundaki şecaat-ı imaniye ile kat'î inanıyordu ki, dava ettiği hakikat bir gün milletçe benimsenecek, bir said, binler belki yüzbinler said olacak. İnsanlık camiasında neşrettiği hakaik-i imaniyenin fütuhatı ve inkişafı başlayacak ve âfâk İslam'ı saran zulmet bulutları, Kur'an'dan eline verilen bu meş'ale-i hidayetle dağıtılacak. Ölmeye yüz tutmuş zannedilen iman ruhu yeniden canlanacak, canlara can katacak. Manen ölmeye yüz tutan milleti İslamiyeyi ihya edecek, aleme efendi olan İslamiyetin biznillah cihana efendiliğinin maddi manevi mübeşşiri olacaktır. İşte bu kutsi hakikatin hamili ve naşiri olan ve hakikatta bugünkü meşeriyetin medarı iftarı bulunan bu aziz zat din düşmanlarının planı ile vaktiyle bu beldeye gönderilmiş. Anadolu'da tesis ettirilen rejimin aleyhinde bulunmasına, fiili müdahalesine mümanaat olunmuştu. Heyhat esasen kendisi siyasetten çekilmişti. Ehli dünyanın dünyasına karışmıyordu. O istikbali nurlandıracak bir hakikatın telif ve neşrine çalışıyordu. Kainatın sahibi ve hadiselerin mutasarrıfı olan Allah onun hamisi, muini ve yardımcısıydı. İşte 30 sene sonra tekrar Barla'ya döndüğü zaman Hizmeti imaniyesinden imaniyesinde nail olduğu büyük ikramları, inayetleri düşünerek, müşahede ederek mesrur oldu ve sürurundan ağlıyordu, secde-i şükrana varıyordu. Hali hazırda Üstad, Isparta'da ikamet eder. Bazen Emir Dağı'na, bazen Barla'ya gider. Buraları Risale-i Nur'un telif ve inkişaf merkezleri olduğu için, ruhen çok alakadardır. Hem kendisi doksan yaşına yaklaştığı ve birçok defalar zehirlendiği için rahatsızdır hastalığı tarif edilmeyecek derecede ağırdır ve şiddetlidir. Ruhen hissiyatı kuvvetli ve alem bahsus alemi İslam bilhasar Risale-i Nur dairesi vücud-ı manevisi hükmünde olduğundan her iki vücudundaki ızdırap şiddetlidir. Gerçi talebelerinin duaları ve neşri envar imaniye o ızdırabına bir merhem ve deva ise de yine de pek vasi şefkati itibarıyla zaman zaman ızdırabı şiddetlenmektedir. Bu itibarla Tebdil havaya çok muhtaçtır. Bir yerde fazla kalamıyor. Tebdil havaya çıktığı zaman hastalığı kısmen azalıyor, rahat nefes alabiliyor. Üstad Risale-i Nur kesretle intişar ettiğinden ve her yerde pek çok nur talebeleri mevcut olduğundan halklarla konuşmayı tamamiyle terk etmiştir. Risale-i Nur benimle sohbetten 10 derece ziyade faydalıdır deyip ziyaretçi de kabul etmemektedir. Hatta yanındaki talebeleriyle dahi zaruret halinde konuşmaktadır. Artık hayatının son safhasına geldiğini söylemekte daima içinde yaşadığı ayı çıkarabileceğinden şüphe eder bir vaziyette ecelini beklemektedir. Nurlar'ın neşriyatından memnun ve müteşekkirdir. Millet ve devletçe İslamiyet ve saadet yolunda atılan her adımı takdir ve tasviple karşılamakta hak yolunda yürüyen İslami şairi ihya edenlere dua etmektedir. Aynı zamanda Âlemi İslam'ın maddeten ve manen selamet ve saadetini dilemekte ve bu yolda girişilen dahil ve hariçteki gayretlerden hatsiz derecede sevinç ve memnuniyet duymaktadır. Risale-i Nur'u Kur'an-ı Hakîm'in bu zamana mahsus bir mucizesi bilmekte, bu vatanı komünizm tehlikesinden Risale-i Nur'daki hakikatı Kur'anî'ye muhafaza ettiğini beyan etmekte ve âlemi İslam'la hakiki kardeşliğe ve uhuvvete ve ittifaka medar olacağını Dünyevi ve uhrevi saadetimizin bu hakikata yapışmamızda bulunduğunu duyurmaktadır. Risale-i Nur'un Anadolu'dan başka diğer Müslüman memleketlerde yayılmasının elzem olduğu kanaatindedir. Siyasi gayret ve faaliyetlerden evvel Risale-i Nur'un neşrolmasının daha menfaatlar olacağını ihbar etmektedir.